Bir şey sordunuz, kayıp olmuyoruz, bilmiyorum demiş. Bilmiyorsan demiş, burada ne oturuyorsun? Kürsi'yi çıkar ediyorsun demiş, Maaş alıyorsun. Demiş ki, ben demiş, Bidik Kerim'in maaşını alıyorum demiş. Bidik maaş almaya kalkarsan, Demir'in Cereddin Hazreti'ye yetişmez demiş. Hazreti, demiş. <gülüyor> Hazreti Ali de öyle söylüyor. Bak, ne kadar güzel, haydar-i Bir şey söyleyorsan, abi normali bilmiyorum demiş. Demişler, ya İmam sen, İlim şehrin kapı sığınmasını yiyince, her şeyi bilen burada oturmaz demiş.